''Barış bu bahçede yeşerir mi?'' Nuri Akman. Öç alan PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı. Barış ufka geldi. ''Peki umut fidesinin dikileceği toprağımız temiz mi?'' ''Huzuru tehdit eden sadece PKK olsaydı keşke.'' Cumhurbaşkanı eski partisi için 400 milletvekili isterken, namaz gibi en mahrem anların reklamı yapılırken dışarıdaki çocuklar öldürülür.'' İçeridekilere işkence edilirken, kadınlar bıçaklanıp yakılırken, işini yapan bürokratlar vatan hainliğiyle suçlanırken, yasalar meclisten kavgasız, dövüşsüz geçemezken, kasalar, kutular dolusu paranın hesabı sorulamaz, ahbap çavuş ilişkileri devleti çürütürken, bahçemiz nasıl yeşillenecek? Her gün daha da ağırlaşan bir kabusta debeleniyoruz. Gerçeklik duygusunu yitirmişiz de, Edebiyatın kötücül kahramanlarınca esir alınmışız sanki. Milton'un kayıp cennetindeki Tanrı'ya meydan okuyan öfkeli şeytanı çok seviyoruz. İblis dirayetin, cesaretin ve azmin simgesi oldu. Göten'in bilgiden sıkılmış kibirli doktoru Faustu gibi, haz ve güç karşılığında ruhumuzu mefistoya sattık. Faniliğimizden iğrenen çok bilmiş ahlaksızlarız artık. Ticari, ve siyasi kar hırsımızın ucu bucağı yok. William Shakespeare neredeyse bütün kahramanlarıyla aramızda. Kimimiz Venedik Taciri'nin borçlunun kalbine en yakın yerden bir kilo et talep eden okuyuz. Kimimiz Otello'nun zekasını insanları birbirine kırdırmak için kullanan Lagos'u. Çoğumuz Mahmet'in büyücü cadılarına özeniyoruz. Kelime oyunlarıyla kesin olanı muğlaklaştırıyor, İyiye kötü, kötüye iyi diyerek ciyaklıyoruz. Acı üstüne acı, kan üstüne kan. Kayna kazanım kayna, yan ateşim yan. Charles Dickens'ın Oliver Twist'te çizdiği çocuklara hırsızlık yaptıran Fagin karakteri şurada, Victor Hugo'nun saygıya o kadar doydum ki hor görülmeye can atıyorum diyen gülen adamı burada. Başımızı bir çeviriyoruz, Edgar Allan Poe'nun sahibi tarafından sırf hata yapmanın vereceği zevki tatmak için önce gözleri uylup sonra asılan kara kedisi. ölümsüzlüğe ulaşma adına kendi yarattığı canavarla kapışan Frankenstein kaçmış içimize. Cervantes'in çatlak şövalyesi Don Quixote gibi gideceğimiz yolu eşeğimiz Rosinante'ye seçtiriyor, şanso pançolara yönetebileceği bir ada vaat ederek, sadakatini satın alıyoruz. Bu arada Golding'in sineklerin tanrısındaki ıssız adaya düşmüş, medeni bir düzen kurmaya çalışırken şiddet, karmaşa ve kutuplaşmaya teslim olan çocuklara dönmüşüz. Bu oyundan sıkılınca Dostoyevski'nin suç ve cezasına geçiyor, Rodion Romanovich Raskolnikov gibi cinayetlerimize ahlaki gerekçeler buluyoruz. O kadar yüceyiz ki dünyayı kanla yıkamaya hakkımız var. Kötülük paletimiz çok zengin. Fırçasını Emily Bronte'nin rüzgarlı bayırına batırıyor bazılarımız. Heathcliff gibi hiçbir kuralı ihlal etme zevkinden mahrum kalmayanlarımız, kendine ait gördüğü ve hep elinin altında tutmak istediği Catherine'lere acılı yok oluşlar hazırlıyor. Bu arada ekranlardan kirli neşeler akıyor evlerimize. Hep birlikte Tolstoy'un, Ivan Ilyich'in ölümünde çizdiği sahneyi canlandırıyoruz. Biz ölüm gerçeğini eğlenerek, gülerek, yarışarak ört bahsederken, köpeklerle ağaçlar katlediliyor ve dereler tabii, bir de sahiller. Kötülüğe direnenlerimiz çaresizlikten Kafka'nın dönüşümündeki Gregor gibi böcekleşti. Nietzsche, tragedyanın doğuşunda insanın elde edebileceğinin en iyisini ve en yükseğini bir suç yoluyla elde etme zorunluluğundan söz eder. En sureti haktan görünenimiz bile zalimliği hem meşru hem de arzulanması gereken bir şey gibi gösterenlere iman etti. Oysa düşmanlarımızı şeytanlaştırmak zorunda değildik. Onlar sadece düşman olarak kalabilirlerdi. O zaman biz de onların gözünde şeytanlaşmazdık. Dante ilahi komedyasından cehennemi gösteriyor şimdi bize. Fakat oraya neden düştüğümüzü anlayamıyoruz. Sebep açık da aslında. Aşağılandıkça. Aşağılayana bağımlılığımızı büyütmüş, manipülasyonda ustalaşmıştık. Suçlarımız ortaya çıkmasın diye durmadan yeni suçlar işliyoruz hala. Günah ve suç moda. Din siyaset sofrasına meze oldu çünkü. Korkudan geberiyor ve elde silah, gönülde şeytan, yaralı adalet duygumuzu, kah vatan millet sosuna, kah sahte gururlara bulayarak intikam peşinde koşuyoruz. Barış mı? Gelsin tabii, hoş ve sefa gelsin de, kötülüğün benliğimize yapışan kahramanlarından nasıl kurtulacağız?